Merhaba, Antalya'da Alara Nehri'nde planlanan Kamer HES için verilen ÇED olumlu raporunun iptali için açılan davanın bilirkişi raporunda Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliğinin olumsuz görüşlerinin dikkate alınmadığı tarım arazilerinin olumsuz etkileneceği ekosistem ve canlı varlığına ağır derecede zarar vereceği kaydedildi. Gündoğmuş ilçesinde Su Şelalesi'ni ve içine alan Alara Nehri üzerinde planlanan 7 HES'ten ikisi için Çerveşehircilik Bakanlığı'nca verilen ÇED gerekli değildir raporları köylülerin açtıkları davalarla 2013 yılında Antalya 1. İdare Mahkemesi'nce iptal edildi. Hayat 1 ve Hayat 2 Regülatör ve HES projelerine karşı hukuk mücadelesini kazanan köylüler için bakanlık iptal edilen bu iki HES projesinin hemen üst tarafında planlanan Kamer Regülatörü ve HES projesi için 2015'in mayıs ayında ÇED olumlu raporu vermişti. Köylüler Antalya 2. İdare Mahkemesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine dava açtı. Kamer, HES projesi ve kırma eleme ve hazır beton tesisi için yürütmenin durdurulması ve ÇED olumlu raporunun iptalini talep etti. Açılan davada mahkeme tarafından bilirkişi atandı. Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kamil Kayadalı, Profesör Doktor Atilla Yıldız ve Yardımcı Doçent Doktor Cevher Özveren, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ahmet Tolunağ ile Gazi Üniversitesi'nden Doçent Doktor Beril Akın incelemelerini tamamladı. Raporda Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün HES ve hazır beton tesisinin kurulacağı sahanın büyük kısmının devlet ormanı olduğu, ormancılık çalışmalarına olumsuz etkisi olacağından uygun görülmediği şeklindeki 17 Kasım 2014 tarihli yazısı hatırlatıldı. Yine Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü'nün ve HES ve Beton Tesisinin kurulacağı alanın devlet ormanları ve ziraat alanında kaldığı ve olumsuz chat görüşü verilmesi gerektiği yönündeki chat inceleme değerlendirme formuna da yer verildi. Bilirkeş'e heyeti raporun sonunda şu görüşlere yer verdi. Bilimsel tespitler doğrultusunda dava konusu olan ÇED raporunun çevresel etkiler, biyolojik çeşitlilik, ekolojik yapı ve sosyoekonomik etkileri açısından yetersiz olduğu kanaatine varılmıştır. Alara Çay'ı üzerinde Kamer HES başlayıp ardışık devam ettirilecek bütün projelerin çevresel etkilerinin bir bütün olarak yani kümülatif etki açısından değerlendirilmesinin bilimsel ve teknik açıdan gerekli olduğu kanaatine varılmıştır, dendi bu bilirkişi raporunda. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi yani MAM tarafından Kocaeli'nde atık pillerin bertarafı tesisi kurulduğu bildirildi. Kurumun internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, tesis Çevre Şehircilik Bakanlığı İşbirliği ile geliştirilen atık pillerin bertarafı ve geri kazanım teknolojilerinin geliştirilmesi projesi kapsamında gerçekleştirildi. Açıklamaya göre tesis, dünyanın atık pillere yönelik olarak hem ayrıştırma hem kırma hem de geri kazanım yapabilen ilk entegre tesisi olma özelliğine sahip oldu. Tesiste atık pillerin yaklaşık %90'ını oluşturan Çinko, karbon, alkali ve nikel kadmiyum pilleri işlenerek çinko, magnezyum, kadmiyum, nikel metalleri, sülfat tuzlarıyla metalik tozların üretilmesi amaçlanıyor. Montajı tamamlanan ve pilot uygulamalarının başladığı tesiste işletmesi Exitcom Recycling firması tarafından yapılacak. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşan topluluk destekli tarım uygulamaları temiz ve adil gıdaya erişmek için alternatif bir yol olarak ilgi çekiyor. Yeşil Gazete ve Hürriyet Gazetesi'nin içerik işbirliği kapsamında Hürriyet'te yayınlanan habere göre Türkiye'nin değişik bölgelerinde topluluk destekli tarımla ilgilenenler Yeşil Düşünce Derneği'nin düzenlediği Yeşil Diyalog organizasyonuyla bir araya gelerek deneyimlerini paylaştılar ve geleceğe dönük işbirliği ve dayanışma yollarını tartıştılar. Bir bölgede yaşayan veya aynı iş yerinde çalışan insanlar gönüllü olarak bir araya gelerek bir gıda topluluğu oluşturuyorlar. Topluluk gıda ihtiyaçlarını mümkün olduğunca küçük ve yerel üreticilerden karşılamaya çalışıyor. Bu yolda üreticilerle temasa geçerek üreticilerin çevreye zarar verip vermediğini, gıdalarda kimyasal kullanıp kullanmadığını gözlemleyerek gerektiğinde birlikte üretim planlaması oluşuyorlar. Hatta finansman desteği sağlıyor. Çiftçinin ürün satışının garanti edilmesi ve aracının devreden çıkmasıyla karşılıklı güvene dayalı bir ilişki sağlanıyor. Böylece büyük şehirlerde yaşayanlar temiz ve adil gıdaya erişme imkanı buluyorlar. Topluluk destekli tarım uygulamaları bugün Hindistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne pek çok ülkede yaygın olarak uygulanıyor. Gıda topluluklarının sadece Fransa'da 2 milyon üyesi bulunuyor. Türkiye'de de birçok gıda topluluğu oluşmuş durumda. Gruplar genellikle mahalle ve semt bazlı örgütlendiler ama üniversitelerde bu modelin uygulamacıları arasında hemen göze çarpıyor. Boğaziçi Üniversitesi Mensupları Kooperatifi yani BİKOP, Kooperatif tarzı örgütlenmesiyle bu konunun öncülerinden, BİKOP'ta üniversite çalışanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler eşit söz sahibi. 800 civarında üyesi kararları birlikte alıyorlar ve bazen üreticileri ziyaret ederek üretim sürecini hem öğrenmiş hem de denetlemiş oluyorlar. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.